Kitaplığımızdan seçmeler. <Gülüyor> Dala konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peyniri vardı. Sayın Tilki kokuyu almış olmalı ona name yapmaya başladı. O karga cenapları merhaba. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz. Gözüm kör olsun yalanım varsa. Tüyleriniz gibi sesiniz, sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın. Keyfinden aklı başından gitti Bay Kargan'ın. Göstermek için güzel sesini açınca ağzını... Düşürdü nevalesini. Tilki kapıp ona dedi, Efendiciğim, size büyük bir ders vereceğim. Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere. Böyle bir derste değer sanırım bir parça peynire. Karga şaşkın, mahcup, biraz da geç ama Yemin etti gayrı faka basmayacağına. Fransız yazarı Jean de la Fontaine'in bir fablını sunduk sizlere. Fabl, insanların ahmaklıklarını ve zayıflıklarını gözler önüne sermek amacıyla anlatılan, kahramanları genellikle insan gibi davranan ve konuşan hayvanlar olan, masala çok benzeyen bir edebi türde yazılmış yapıtlara verilen attır. Fablın kökeni çok eskiye dayanır. Eski Hint ve eski Akdeniz kültürlerinde, birbirlerinden bağımsız olarak bu tür masallara rastlanır. Batıda fabl geleneği Aizopos'la başlar. Ancak İsa'dan önce 6. yüzyılda yaşayan Aizopos'tan, 200 yıl önce de fablar söylendiği ileri sürülmektedir. Hindistan'da batıdaki fabl benzeri olan sözlü hayvan masalları İsa'dan önce 5. yüzyıla dayanır. En çok tanınanı sanskrit dilinde yazılmış Kelile ve Dimle adlı hayvan masalları derlemesidir. Kral aslana danışman olan bu iki çakaldan biri olan Kelile, açık sözlülüğün ve doğruluğun bir sembolüdür. Dimle ise düzenbazlığın, yalan ve iftiranın. Müzik Sevgili dinleyiciler, başlangıçta düz anlatım özelliği gösteren fabl, zamanla gelişerek manzum biçimde yazılmaya başlandı. Bu tür asıl atılımını Orta Çağ'da yaptı. Öyküler resimle desteklenerek daha anlaşılır ve daha beğenilir bir özellik kazandı. Orta Çağ'da fablın yanı sıra bir hayvanın, bazen bir bitki ya da taşın belirli özelliklerini betimleyen öykülerden oluşan bir edebiyat türü gelişti. Böylece fabl daha da gelişerek birçok hayvan öyküsünden oluşan, toplumu yeren, kahraman, kötü karakter ve kurban tiplerine yer veren daha uzun bir türü doğurdu. Bu hayvan destanlarından genellikle daha kısa olan Fable ise 17. yüzyılda, Fransa'da 14. Louis'nin sarayında özellikle Jean de la Fontaine'in yapıtlarında ulaştı. Yapıtlarının birçoğu değişik adlarla Türkçeye çevrilmiş olan Lafonten, temelde insanın kendini beğenmişliğini ele aldı. Ciğerman adında bir kedi vardı. Köküne kibrit suyu ekmişti fadilerin. Sağ kalanları da kaçacak deli kararlardı. Canları çıkardı bir lokma yiyecek bulmak için. Bu biçareleri öyle yıldırmıştı ki ciğerman onlara göre o kedi değil de şeytandı şeytan. Derken bir gün bu kurnaz kedi damların üzerinde gezintiye gitti. Orada o safa sürerken toplandı bir köşede kılıç artı fareler kötü durumlarını konuştular. Muhtarları dedi ki buna bir tek çare var. Ciğermanın boynuna bir çıngırak asarsak eğer o daha bize saldırmadan kendini belli eder. Biz de kaçar gizleniriz hemen. İşte kurtarırsa ancak bu kurtarır bizi. Ona hak verdi farelerin hepsi. Başka bir çare de yoktu zaten. Fakat bütün iş çıngırağı asmaktaydı. Biri dedi ki ben bunu yapamam deli değilim. Öteki dedi ki al benden de o kadar. Hiçbir sonuç vermeden dağıldı toplantı. Ben böyle nice toplantı meclisler bilirim. Hem farelerin değil insanların meclisi. Yığınla kararlar alırlar fakat yerine getirilmez hiçbirisi. Akıl veren çoktur fakat işi üstüne alıp yapan yoktur. Ahlaki doğruların hiçbir zaman basit olamayacağından yola çıkan La Fontaine, okura ahlak dersini kaba bir biçimde sunmaktansa incelikli bir yorumla vermeyi yeylemiştir. Hatta bazen bu dersleri ancak saf kişilerin olduğu gibi kabul edeceğini okura hissettirmeye çalışır. Bu yüzden La Fontaine'in fabluları içerdikleri ahlak dersinden çok bunların ardında yatan olgun, derin ve bilgece bakışla önem kazanır. Çok çeşitli düzeyde okunabilen bu yapıtlar çağımızda da Fransız kültürünün önemli bir parçası olmayı sürdürmektedir. Sevgili dinleyiciler, La Fontaine'in Dişi Zâhirle Arkadaşı adlı fabl öyküsünü birlikte dinlemeye ne dersiniz? Müzik Neredeyse enikleyecekti Zarın biri. Yoktu fakat yükünden kurtulmak için sığınacak yeri. Kulübesini evetiden versin diye yalvardı arkadaşına. O da verdi. Zağar da gidip kapandı bir başına. Bir müddet geçince geldi kulübenin sahibi. Zar 15 günlük bir mühlet daha istedi. Yavrularım yeri yeni emekliyor filan dedi. Lafın kısası bu mühlet de bitince ev sahibi geldi yine. Evini, odasını, döşeğini istedi geriye. Fakat sar dişlerini gösterip hırladı bu sefer. Bizi bu evden dedi çıkarabilirseniz eğer hazırım çıkmaya yardakçılarımla beraber. Çünkü enikleri artık güçlü kuvvetliydiler. Kötülere iyilik etme, pişman olursun. Onlara ödünç verdiğini geri almak için kavga eder, uğraşır, didinirsin. Durup dururken başına bela bulursun. Onlar... Sarıldıklarına sarmaşık gibi sarılır, el versen parmakların avuçlarında kalır. La Fontaine, Değirmenci, Oğlu ve Eşek adlı fablı ince bir mizahla örerken evrensel bir gerçeğin altını da kalın çizgilerle çizer. Bir yerlerde okudum, bir ile oğlu, biri ihtiyar, öteki çocuk. Bebek değil ama 15'inde falan, aklında iyi kalmışsa bu. Eşeklerini satmak için giderlermiş pazara. Dinç kalsın da satılsın diye de kolayca ayaklarını bağlamış, askıya almışlar eşeği. Başlamışlar taşımaya bir avizeymiş gibi. Zavallıcıklar, aptal, cahil. Derken bu hali ilk gören, demiş ki katılarak gülmekten, şu üçünden hangisi eşek belli değil? Bu söz aklını başına getirmiş değirmencinin ve kendine eşek dedirtmemek için katmış önüne hayvanı askıdan indirerek. Öbür türlü yolculuktan olan eşek başlamış kendi dilince şikayete. Fakat değirmenci oğlunu eşeğe bindirerek dahlamış. Derken kendi yaya oğlu eşekte böyle giderlerken çıkmış karşılarına üç bezirgan. Bu hali hoş bulmadıklarından Bağırmış çocuğa bezirganların en ihtiyarı. İnseniz eşekten delikanlı. Ak saçlı seyis görülmüş iş mi? Eşeğe siz değil babanız binmeli. Değirmenci hak vermiş ona. Çocuk inmiş kendisi binmiş hayvana. Derken rastlamış onlara üç kız. Biri demiş ki ne ayıp ne ayıp şu buna bak eşeğin üstünde köy imamı sanırsınız zavallı oğlu geliyor peşinden toparlayarak kurulmuş kendisi dana gibi değirmenci ihtiyarım danalık benden uzak demiş var yoluna git kızım sana ne fakat kaba sitemlerin ardı arkası kesilmemiş değirmenci kendini haksız bulmuş yine ve oğlunu almış terkisine otuz adım gitmişler gitmemişler karşılarına başka bir kafile çıkmış bu sefer onlar da başlamışlar dırlanıp taş atmaya. Biri demiş ki zavallı eşek bu kadar yükün altında geberecek. Gidiyorlar galiba pazarda derisini satmaya. Hiç görülmüş mü böylesine hayınlık? Değilmenci demiş ki hay Allah bilirim ben herkesi memnun etmeye kalkışan alıktır alık. Fakat biz yine de deneyelim bir kere belki çıkarız işin içinden. Baba oğul inmişler yere önlerine katmışlar eşeği. Bu sefer de herifin biri demiş ki, bu da yeni moda mı? Hele bakın, değirmenci kanter içinde yaya, eşeği gider önde kuyruğunu sallaya sallaya. Vallahi bağlarlar adamı, buna ne demeli eşeklik dememek için. Değirmenci, evet ben eşeğim demiş, eşek. Lakin bundan böyle kendi aklıma hizmet ederek kendi bildiğimi yapacağım kim ne derse desin. Değirmenci haklı, biraz da yetmeli insanın kendine aklı. Mümkün değil hoşuna gitmek herkesin. Hem alemin ağzı torba değil ki dikesin. La Fontaine'in de vurguladığı gibi insanın en büyük hazinesi aklıdır. Bunun gibi okuduğunuz her fabl alaycı, küstah, kaba, hüzünlü, sevecen, düşünceli, incelikli ya da bilgece olabilir. Ama bütün fabllara La Fontaine'in dediği gibi neşeli hava egemendir. La Fontaine'e göre neşe, insanda gülme duygusu uyandıran şey değil, en ciddi konulara bile kazandırılabilecek bir tür çekiciliktir. La Fontaine'in fablları insanı gülümsetir. Bu gülümseme yalnızca fabluların eğlendirici olmalarından değil, şairin insanlık komedisi anlayışını ve sanattan aldığı keyfi paylaşmaktan kaynaklanan bir gülümsemedir. Dileriz onun yapıtlarını okuyanların yüzünden bu gülümseme hiç eksik olmasın. Esen kalın. Kitaplığımızdan seçmeler Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.